Paulo Coelho, Simyacı Bir kervancının getirdiği kitabı eline aldı Simyacı. Kapağı yoktu kitabın ama gene de yazarının kim olduğunu anladı. Oscar Wilde, yazar. Kitabın sayfalarını karıştırırken Narkisos'u anlatan bir öyküye rastladı. Narkisos'un kendi güzelliğini her gün bir gölün sularında seyretmeye giden bu yakışıklı delikanlının efsanesini biliyorcu Simyacı. Bu delikanlı kendi görüntüsüne öylesine vurgulmuş ki günün birinde göle düşüp boğulmuş. Onun göle düşüp boğulduğu yerde de bir çiçek açmış. Bu çiçeğe Nergis adı verilmiş. Ama kendi yazdığı öyküyü böyle bitirmiyordu Oscar Wilde. Tatlı su gölünün kıyısına gelen orman tanrıçaları orayasların onu acı bir gözyaşı kavanozuna dönüşmüş olarak bulduklarını yazıyordu Oscar Wilde. Neden ağlıyorsun diye sormuş orayaslar. Narkisos için ağlıyorum diye yanıtlamış göl. Ne var bunda şaşılacak demiş bunun üzerine orman tanrıçaları. Bizler ormanlarda boşu boşuna onun peşinde dolaşır dururduk. Ama onun güzelliğini yalnızca sen görebilirdin yakından. Narkissos yakışıklı bir genç miydi diye sormuş göl. Bunu senden daha iyi kim bilebilir ki diye karşılık vermiş iyice şaşıran orayazlar. Her gün senin kıyılarına gelip sularına bakıyordu. Göl bir süre sessiz kalmış. Sonra şöyle konuşmuş: Narkissos içine alıyorum. Ama onun yakışıklı olduğunu hiç fark etmemiştim ben. Narkissoz için alıyorum çünkü sularıma eğildiği zaman gözlerinin derinliklerinde kendi güzelliğimin yansımasını görebiliyordum. İşte çok güzel bir hikaye dedi simyacı.